Kudüs benim için büsbütün yeni bir dünyaydı. Bu kadim şehrin her köşesinden tarih sızıyordu. İşayanın vaazlarını dinlemiş caddeler, Mesih'in üzerinde yürüdüğü kaldırımlar, Roma lejyonerlerinin ağır ayak sesleriyle yankılanan duvarlar, Selahaddin zamanının hat sanatıyla süslü kapı kemerleri, öteki Akdeniz ülkelerini tanıyan birinin belki de pek şaşırmayacağı koyu mavi bir gök vardı. Ama benim gibi daha uzun bir iklimde yetişmiş biri için bu mavilik, başlı başına bir çağrı, bir vaatti. Evler ve caddeler ince, dalgalı bir cam kılıfla kaplı gibiydi. İnsanlar canlı, istekli hareketler, soylu davranışlar içindeydiler. Halk, yani Araplar, çünkü başından beri bu ülkenin halkı olarak, bu ülkenin toprağından ve tarihinden fışkırmış ve onunla bütünleşmiş halk olarak onlar zihnimde yer ettiler. Kitab-ı Mukaddes havasını yaşatan renkli bir giyim zevkine sahipti. Fellah olsun, bedevi olsun, çünkü alışveriş için şehre inen bedevilere her yerde rastlanabilirdi, birbirlerinden çok az farklı da olsa, herkes kendine özgü bir tarzda giyinirdi. Herkes tek başına kişisel bir modayı sürdürüdü sanki. Dorian'ın evinin önünde, aşağı yukarı kırk metre kadar ötede, Davut Kalesi'nin sarp ve aşılmış duvarları yükseliyordu. Bu kale, eski şehrin surlarının bir bölümünü oluşturuyordu. Minareyi andıran gözetleme kulesiyle, muhtemelen Herod kralları zamanından kalma temeller üzerine kurulmuş tipik bir ortaçağ Arap kalesi. Kral Davut'la doğrudan bir ilgisi olmamasına rağmen, Yahudiler bu kaleyi öteden beri onun ismiyle anmışlardır. Bunun nedeni de eski kral sarayının burada Sion Dağı'nda bulunduğunun rivayet edilmesidir. Eski şehrin bulunduğu tarafta altından şehir girişinin geçtiği alçak ve geniş bir kule vardı. Kemerli bir taş köprü, bir girişi eski kale hendeyine bağlıyordu. Bu kemerli köprü, alışveriş için şehre gelen bedevilerin geleneksel buluşma yeriydi bir bakıma. Bir gün bu köprüde gümüş grisi göğe karşı çizilen eski bir efsane figürünü andıran silüetiyle, Öylece hareketsiz dikilmiş duran bir bedeviye rastladım. Elmacık kemikleri çıkıktı. Kısa, kızıl bir sakalla çevrili yüzünde ciddi bir ifade okunuyordu. Beklediği biri varmış da, beklenen kişi vaktinde gelmemiş gibi sıkıntılı bir hali vardı. Kahverengi beyaz çizgili harman eskimiş, kadidi çıkmıştı. Birden bu pejmurde kılığın firarda geçirilmiş, tehlikelerle dolu nice ayların eseri olduğu yolunda acayip bir düşünce geçti aklımda. Bu adam genç Davut'la beraber Kral Saul'un azgın kininden kaçan bir avuç savaşçıdan biri olmasın? Şimdi Davut, Yudea dağlarında saklandığı bir mağarada uyuyor olmalıydı. Ve buradaki adam, bu sadık ve cesur arkadaş da, bir başka arkadaşıyla beraber Saul'ün liderleri hakkında neler düşündüğünü, durumun şehre dönmek için uygun olup olmadığını araştırmak üzere gizlice girmişti kralın şehrine. Ve Davud'un bu arkadaşı şimdi kötü bir ön seziyle tedirginlik içinde arkadaşını bekliyordu burada. Sonra beklenmedik bir anda Bedevi yokuştan aşağı yürümeye başladı. Ve benim kurduğum düş de böylece bozulmuş oldu. O zaman irkilerek hatırladım. Bu adam bir Arap'tı. Ötekiler eski ahidin o pitoresk figürleri İbrani'ydi oysa. Şaşkınlığım ancak bir an sürdü. Çünkü hemen sonra, bir kalp vuruşu kadar kısa bir süre içimize doğan ve bir parıldığı işte bizi ve baktığımız dünyayı aydınlatan o ender içe doğuş anlarının aydınlığıyla hatırladım ki, Davut ve onun zamanı, İbrahim ve onun zamanı, onların Arap kökenlerine ve dolayısıyla bugünün Arap bedevisine, onların soyundan geldiğini iddia eden bugünün Yahudisinden daha yakındı. Sık sık Yafa kapısının alt yanındaki merdivenlere oturur ve eski Kudüs'e gidip gelen insan kalabalıklarını seyrederdim. Araplar ve Yahudiler tam bir kaynaşma içinde birbirine sürtünür, itişe kakışa devinip dururlardı. İri yapılı beyaz ya da kahverengi küfiyeli, portakal renkli türbanlar içinde fellahlar geçerdi. Anlaşılmaz bir güvenle harmonilerine sarılmış, çok defa elleri arkalarında, Ve herkesin kendilerine yol açacağından emin bir pervasızlık içinde dirsekleri yanlara doğru gerilmiş ve hemen hepsi de zayıf yüzlü, sert ve keskin bakışlı bedeviler geçerdi. Arkadan bakıldığında altmışlık bir kadın rahatlıkla genç kız sanılabilirdi. Gözler hep arı duru ve parıltılıydı ve bütün Doğu Akdeniz ülkelerinin şu baş belası göz hastalığına, Mısır kaynaklı travomaya tutunmamışlarsa eğer, bu gözlere yıllar hiç dokunmamıştı sanki. Ve Yahudiler geçerdi. Yüz hatlarıyla fazlasıyla Araplara benzeyen, turbuşlar ve geniş, heybeli harmaniler içinde yerli Yahudiler geçerdi. Tavırlarında Avrupa'da yaşanmış bir geçmişin kısırlığından, sığlığından çok şeyler taşıyan ve insanın beyaz harmaniler içinde görkemle yürüyen, faslı, tunuslu, Yahudilerle aynı soydan olduklarına inanmakta güçlük çektiği, Rusyalı, Polonyalı Yahudiler geçerdi. Tablonun bütünlüğünü bozan apaçık bir aykırılık sergilemelerine rağmen, tavırlarıyla Yahudice bir hayatın ve politikanın rengini hemen açığa vuran ve böylece Araplarla Yahudiler arasındaki görünür sürtüşmeleri körükleyen de işte bu Avrupalı Yahudilerdi. O günler sıradan bir Avrupalı, Araplar hakkında ne bilebilirdi ki? Pratik anlamda hemen hiçbir şey. Bir takım romantik ve yanıltıcı kanaatlerle yakın doğuya gelen Avrupalı, eğer kafaca dürüst ve iyi niyetliyse, çok geçmeden Araplar hakkında hemen hiçbir şey bilmediğini kabul etmek zorunda kalırdı çoğu zaman. Ben de böyleydim işte. Filistin'e gelmeden önce burasını bir Arap ülkesi olarak hiç düşünmemiştim. Şüphesiz bölgede bazı Arap topluluklarının da yaşadığını az çok kestiriyordum. Ama onları... Çöl çadırlarında yaşayan göçebeler ve basit, ilkel vaha sakinleri olarak tasarlıyordum hep. Çünkü ilk zamanlar Filistin hakkında okuduklarımın çoğu Siyonistler tarafından yazılmış kitaplardı. Ve Siyonistler de doğal olarak kendi renkleriyle boyuyorlardı tabloyu. Şehir ve kasabaların Araplarla dolup da taştığını ve sözgelimi 1922'de ve bu son Filistin'de her bir Yahudi'ye karşılık beş Arap'ın yaşadığını... Ve bu son derece belirgin nüfus farkından kalkarak buranın bir Yahudi memleketi olmaktan çok bir Arap memleketi olduğunu nereden bilebilirdim? Bu durumu o günlerde karşılaştığım Siyonist Hareket Komitesi Başkanı Mr. Ossiskin'a belirttiğim zaman gördüm ki Siyonistlerin Arap nüfus üstünlüğünü hesaba katmaya niyetleri yoktu pek. Onların gözünde Arapların Siyonizme karşı gösterdikleri tepki de öyle gerçek bir önem taşımıyordu. Mr. Ossiskan'ın cevabı, Araplara karşı beslenen Siyonist küçümseme ve hoşgörüyü dile getiriyordu yalnızca. Burada gerçek bir Arap direniş hareketi yok karşımızda. Yani tabandan gelen bir hareket. Direniş adına bütün gördüğünüz, gerçekte bir avuç öfkeli kışkırtıcının bastığı yaygaradan başka bir şey değil. Bu da birkaç ay. Bilemediniz, birkaç yıl içinde kendiliğinden çözülüp gidecektir. Bu iddia benim için doyurucu olmaktan uzaktı şüphesiz. Yahudilerin Filistin'e yerleşme düşüncesi daha başından yapay, zorlama bir ülke olarak görünüyordu bana. Ve işin daha da kötü yanı, bu düşüncenin Avrupa hayat tarzına özgü bütün o çapraşık yöntemlerin, çözümsüz sorunların, onlar olmadan daha mutlu, daha barış içinde hayatını sürdürebilen bir ülkeye bulaştırılması tehlikesini de beraberinde getiriyor olmasıydı. Yahudiler buraya, yurduna dönen kimseler gibi gelmiyorlardı. Ülkeyi, Avrupalı modellere uygun, batılı amaçlara göre tasarlanmış bir yurt haline getirmek niyetini güdüyorlardı daha çok. Sözün kısası, evin içindeki yabancılar durumundaydılar ve bunun içinde Arapların kendi yurtlarının göbeğinde bir Yahudi yurdunun oluşturulması fikrine karşı kesin bir direniş göstermelerinde herhangi bir haksızlık yoktu bence. Tersine görüyordum ki haksızlığa uğratılan, zora koşulan taraf Araplardı ve bu haksızlığa karşı meşru bir savunma eylemi içinde bulunuyorlardı. Yahudilere Filistin'de ulusal bir yurt vaat eden 1917 Balfour deklarasyonunda sömürgeci güçlerin hepsi için geçerli o eski böl ve yönet ilkesini pervasızca yürürlüğe koymayı amaçlayan politik bir manevranın kaba yansımasını görüyordum. Bu ilke tıpkı 1916'da İngilizlerin zamanın Mekke emiri Şerif Hüseyin'e Türklere karşı destek sağlamasına karşılık olarak, Akdeniz'de Fars-Körfezi arasında kalan topraklar üzerinde bağımsız bir Arap devleti vaat etmelerinde olduğu gibi, Filistin meselesinde de çirkin bir biçimde apaçık ortadaydı. İngilizler sadece bir yıl sonra, Fransızlarla Suriye ve Lübnan üzerinde bir Fransız dominion oluşturmak üzere, gizli saykız picot antlaşmasını yaparak, bu sözlerinden dönmekle kalmamışlar, dolaylı olarak, Filistin'i de Araplara karşı kabul ettikleri yükümlülüklerin dışında tutmaktan çekinmemişlerdi. Kendim de Yahudi kökenli olmama rağmen, Siyonizme karşı başından beri güçlü bir muhalefet beslemişimdir içimde. Araplardan yana beslediğim kişisel sempati bir yana, büyük yabancı güçler tarafından desteklenen Yahudi göçmenlerin, ülkede nüfus çoğunluğunu sağlamak yolundaki niyetlerini hiç de saklamadan bu ülkenin gerçek sahibi durumundaki insanları saf dışı bırakmak istemelerini kesin olarak ahlak dışı buluyordum. Ve sonuç olarak ne zaman Arap-Yahudi sorunu gündeme gelse, ki bu şüphesiz sık sık oluyordu, ben Arapların yanında hissediyordum kendimi. Bu tutumum, o günlerde karşılaştığım Yahudilerin pratik olarak kavrayabilecekleri bir şey olmaktan uzaktı şüphesiz. Onların... Orta Afrika'daki Avrupalı sömürgecileri hiç de aratmayan bir anlayışla, ilkel bir topluluk olarak gördükleri Araplar da benim ne bulduğumu anlamalarına imkan yoktu. Arapların ne düşündüğü onları hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Arapça öğrenmek isteyen bir tek Yahudi bile yoktu içlerinde. Filistin'in Yahudilerin yasal mirası olduğu sloganı, herkesin tartışmasız kabul ettiği tek yasa, tek nas durumundaydı.